Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba Günaydın Sezin Hanım Evet her şeye rağmen İyi İyi diyelim, iyi olalım. <gülüyor> i̇yi, i̇yi diyelim, iyi olalım. <gülüyor> Bu Türkçe'de de icat edilen böyle çok şey... ...güzel laflar var değil mi? Evet. <gülüyor> ben de ne cevap vereceğim senin soruna karşı diye. <gülüyor> Sormadım ki. Sormuyorum evet. artık. <gülüyor> evet, ona hazırlıklıydım ama ben de. Yok ya ben ha hakikaten moralim bozuluyor. Çünkü şimdi Belçika'dayım işte... Brüksel'de ve dünyada... ...eğitimde haklar e konferansındayım. Hani bazen öyle... E Yorumlar yapılıyor ki gerçekten hani dünya nasıl bu kadar muhafaza kârlaştı, nasıl bu hale geldi? <gülüyor> Hakikaten bilemiyorum yani bu son 10 yılda dünyanın geçirdiği değişim cidden sarsıcı aslında. Ya yani bir kere 90'larla insan hakları şeyi kastediyorum tam olarak haklar ve özgürlükler bakımından. Yani 1989 işte o Berlin duvarının yıkılması vesaire o 90'ların başındaki optimizmle bugünkü hani belki temeli de yoktu o optimizmin, iyimserliğin vesaire ama en azından bir heyecan var, bir heves vardı belki dünya genelinde. Şimdi biz yani dünya genelinde demek de belki yanlış oluyor Avrupa genelinde diyelim. Ee, ama yani hani geldiğimiz noktada hakikaten sürekli muhafazakar düşünceye karşı kendinizi savunmakta kaldık, yani kendi görüşünüzü savunmak zorunda kaldıkça siz de aslında muhafazakarlaşıyorsunuz Çünkü e, savunabileceğinizden çok daha az e, geri planda bir şey savunmaya başlıyorsunuz. Cevap vereceğim. <gülüyor> yani niye böyle diyorsunuz diye e, bir hani e, laf e, üretmeye çalışacağım diye. Ee, ve bu böyle ondan sonra şey gibi böyle bir e, çember şeklinde e, kırılamayan sürüp gidiyor. Evet ama bunu yani belli bir kesit, belli bir yerden bakıldığı zaman da böyle görünüyor olabilir. Çünkü öte yandan da şeyde de e, herhalde hiç unutmamamız lazım. Yani özellikle 2010'dan başlayarak dünya bayağı 1800 48 devrimlerini de hatırlatacak büyük çalkalanmalara adalet ve e, demokrasi haysiyet ayaklanmalarına sahne olduğu yani Arap Baharı bir yandan işte Indignados e, İspanya'da Yunanistan'da ve e, başka Avrupa ülkelerinde de çok önemli e, özellikle de Occupy hareketi Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi biraz yavaşlamış gibi gözüküyorsa da e, mesela bu Obama'nın kazandığı seçimin hemen arkasından Amerika bir gün sonra 22 turluk bir duraklık bir büyük turne başladı. Mesela iklim değişikliğiyle mücadele doğrudan doğruya da bu fosil yakıt şirketlerini dünyanın en zengin ve büyük güçlü şirketlerini doğrudan hedef alan ve Güney Afrika'da olduğu gibi de ...ambargo uygulanmasını sağlamaya... ...divestment dedikleri... ...yani o, o şirketlere yatırım yapılmaması... ...gibi şeyleri... ...içine alan büyük bir... ...hareket başladı. Bunlar da... E, ...mücadele varsa... Umut da her zaman vardır yani. Yok hakikaten bu dediğiniz... ...çok çok çok doğru ee, ve... E, yani ...bunu gözden kaçırmamak lazım. Zaten gerçek... E, ...belki gelecekteki... E, ...olması gereken politika şeklinin bu hareketlerden bugün bu işte çabalardan tabandan gelen bu kıpırdanmadan... ...kıpırdanma aslında çok hafif bir laf kalıyor kaldı diyelim. Evet baş Ondan kaynaklanacağını inanıyorum. Gerçekten bu çok doğru söylüyorsunuz yani hani tamam tamamen aslında kötümser bir havaya bürünmemek lazım. Yani belki de bilemiyorum. Hani Daha çok akademik çevreler işte daha filçi kuleler diyelim ya da işte <gülüyor> siyasetçiler bugün işte meclislerinde, parlamentolarında oturan. Daha çok onların mesela muhafazakarlığı aslında belki benim bahsettiğim. Tam yani onu de... kastetmek istemiştim ben de evet. evet yani evet, oralarda evet. hele bu yeni kemer sıkmayla görevlendirilmiş olan artık seçilmiş bile olmayan birçok ülkede teknokratların egemenliği o tabii bambaşka bir şey getiriyor. O hakikaten reaksiyoner bir dünyanın dediğin işte tepkisel model belki aslında onu reaksiyoner modernizm diye Fransızca da bırakmakta da daha doğru olabilir. Daha gerici bir yani tepkisel verdiğinden daha da kuvvetli evet. bir anlam yüklemek lazım belki de. Evet, doğru, evet. Değişime belki... karşı tepki evet. gösteriyorlar yani. Çok evet. O, o, o enteresan bir şey. Yani Jeffrey Herff <gülüyor> e, kendisi aslında bu tezi ortaya atan 1984'teki o kitabı yazan kişi de e, daha sonra e, mesela daha çok İran'a ve işte e, Radikal Islam'a bu tezini uygulamaya başladı. Maryland Üniversitesi profesör kendisi. Ee, ve yani ben, aslında ben onlara çok da katılmıyorum bu anlamda. Yani gün, günümüz İran'ı veya radikal İslam'ı kastediyorsak işte bu e, biraz da İslamofobi'ye kaçan zaman zaman bu e, şim, yani illa kötü niyet olmasa da her şeyin arkasında Yahudi düşmanlığı arayan e, bakışa katılmak mümkün değil tabii ki. Yani her şeyi de böyle sınıflandırmak istemem ama... E, Yani onun argümanının bence ilk hali 1984 kitabı bak kalmalıydı belki. Hiç bilmiyorum. Çok güzel bir e, kitap çünkü hakikaten enteresan. Satır arasında birçok tespit var üzerine düşünülmesi gereken. E, yani bu e, reaksiyonel benim demememin sebebi birazcık da e, işin o kısmını yumuşatmaktı. Sonradan bu tezginç yerleri vesaire. Evet. E, tepkisel e, biraz Türkiye'ye belki daha uyuyor. hani benzetmeye işi girdiğinizde çünkü tabii ki o kadar çok bu nazilere ve işte o nazilerin iktidarı geliş sürecinde yaşananlar o kadar çok atıf yapılıyor ki işte silivri toplama kampından tutun evet. ondan sonra yani en basit örneği bi çok şey var yani çevremizde de sık sık tanık oluyoruzdur ve birazcık yani bu e, sinir bozucu bir şey haline geliyor çünkü hakikaten 2. dünya savaşında yaşananlar e, sadece Jüdileri karşıda değil için e, o de, e, Nazi deneyimi e, diyelim e, yani, aslında yani kelimeler bulamadığı derecede insanın vahşi bir şey tam olarak anlatmak için. Dolayısıyla birazcık da benzetme yaparken dikkatli olmak lazım. O yüzden her şeyde böyle aynın gibiler bilmem neler falan demek de işi birazcık çok, Bence de çok haklısın. Burada yani tamamen e, bunun birçok sebebi olsa gerek ama en önemlilerinden biri de Türkiye'de müfredatta birçok e, Orta öğrenimde de ve hatta üniversitede de doğru şeyin siyasal tarihin verilmemesinden ve hele ikinci dünya savaşına hiç uzanmamasından tarih kitaplarının dolayısıyla da bunun zaten artık zaman geçtikçe geride kalan <gülüyor> bu nazi dönemi yani akıl almaz hiçbir hafızalaya sığmayacak korkunçluktaki zulüm ve dehşet. Anlaşlamıyor bence özellikle genç nesiller tarafından hele bilgi olmayınca büsbütün bütün böyle bir şey oluyor içi boşaltılmış kavramlarla kullanılıyor yani sivriyle hakikaten insana isyan ettirecek kadar içi boş bir benzetme yani Ya şimdi, yani o konuda da aslında hani do, yol nedir onu onu da ben mesela kafamda çözebilmiş değilim. Çünkü birçoğumuzun bilgisi aslında, yani İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarına Nazi'lerle ilgili bilgisi ta, tamamen filmlere dayanıyor sadece. ya yani, çeşitli işte Hollywood e, prodüksiyonlarına vesaire, işte ya da işte İkinci Dünya Savaşı filmlerine oradan oradaki yan motif olarak vesaire. E, İkinci, ikinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında işte Avrupa genelinde bu toplama kamplarına giren ilk askerlerin çektikleri şeyler, görüntüler sinemalarda gösteriliyor imiş. veya yani onların hani bir kısmını ben de izledim ve yani hani aslında bugün de eleştirilebilecek bir tabii bir sizi geldik işte kurtardık falan derken o insan onuruna ve haysiyetine de birazcık alay eden ve çünkü kurtarılanlar da öyle bir durumda ki yani hani. Artık canlı cenaze vaziyetindeler birçoğu Ve yani bazı görüntüler var orada. Yani seyrettikten sonra günlerce kendinize gelemiyorsunuz vesaire. Ama bir yandan da o sinemalarda gösterildiği dönemde insanlar bunu görmek istememişler. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında çoğu zaman tepki kalkıp gitmek. Veyahut yaptığı yani bir gülenler oluyormuş vesaire. Yani hani... E, bu Avrupa genelinden bahsediyorum. Yani sadece şeyler değil yani hani Almanya'da falan vesaire değil. E, yani bu, bu do, do, do, dolayısıyla yani o zaman da insanlar bu ekstrem karşısında e, ya asap bozulmasından veyahut da artık o kadar o görüntülerde bir noktada şiddet sıradanlaşıyor ki tam. Ee, bir bir şey birden uzaklaşı veriyorsunuz zaten bir, bir sınıfta bir derste seyretmiştim ben bu görüntüleri insanların çok değişik tepkileri var ee, bugün de, de yani aynı şey geçerli aslında ee, onun için yani hani bir e, bu anlamda geçmişe yönelik işte soykırımlar mezalimler vesaire bunlarla ilgili eğitimin e, nasıl olması gerektiği ...konusunda ben hani doğru yolu... ...kendi kafamda bulmuş değilim. Evet. Bir çok tabii metod örnek var ama... <gülüyor> ...ve bunun tabii bir... ...endüstri haline gelmesi işte bu... ...Holokost... ...endüstrisi diye benim... ...New York'ta da kısa dönem hocam olan... ...Norma Finkelstein'ın da zaten bir kitabı var. Onu da... ...ya o da tabii çok tartışmalı bir şey yani... hani ...her şeyde aslında pozisyonların... ...hepsi burada şey birbirinden sorunlu her her yerde bir şey mayın o kadar mayınlı bir alan ki e, geçmişe bakınan nasıl bakmak gerek Türkiye'nin de üstüne ciddi ciddi düşünmesi gereken şeyler bunlar Türkiye'nin de geçmişi de yani her anında her adımında bir şey var <gülüyor> e, sorun var hakikaten evet tabii Fincastle'de Şanslı kişilerden birisinin öğrencisi olan artık yeni öğrencileri olamıyor. Çünkü attılar onu da üniversitesinde. Evet tabii ki yani işte böyle, bu anlamda işte çok mayınlı bir alan po pozisyonunu savunamıyorsunuz vesaire. Ama hakikaten bir entüstri haline geldi de bu, bu işin Amerika'da büyük bir yani aslında kendileri tarafından da değil yani ilk başta. Çok ilginç bir şey. Yani bir e, Amerikan psikolojisinin parçası haline gelmesi soykırımın çok ilginç. Belki de hani biz kurtarıcıyız psikoloji şeyiyle bu e, <gülüyor> <Evet. Ee, şeyden, gülüyor> haliyle. Birçok yönüyle ele alınması gereken son derece <gülüyor> komplike evet. bir şey. kompleks Çünkü mesela gerçekliğin senin biraz önce bu görüntüleri seyrederken farklı tepkiler verilmesi üzerinde yani gerçekliğin kabullenilmesini e, beyindeki engelleme mekanizmaları belki de e, doğrudan doğruya beynin yapılanmasında böyle engelleme mekanizmaları olduğuna dair yeni araştırmalar da yapılıyor son zamanlarda. Belki bunu Güven Bey'le de, Güven ile de konuşuruz sonra da. Evet, gerçekten enteresan bir durum bu. Bilmiyorum, belki insanın Bir insanlığın birbirine yapabileceğini görmek istememek vesaire bilemiyorum yani hani... Yani şimdi hani bu, bu görüntüleri özellikle anlatmak bile istemedim ama hani şimdiki bu konuyu bırakıp işte günümüze gelirsek yani günümüzde işte benim şu an bulunduğum konferanstaki işte bahsettiğim muhafazakarlık... Haklar alanında işte ana dil, mesela ana dille yönelik tartışmalarda benim bu konuda da daha sonraki haftalarda da dinlemesine konuşuruz ama şöyle bir şey var bütün dünya Türk olacak hani evet. neredeyse gerçek olmakta çünkü akademik çevrelerde hukukcular arasında işte bir dünya konferansı bu hakikaten Türkiye'nin dil haklarına yönelik pozisyonu neredeyse geçerlilik kazanıyor dünya genelinde yani, yani dünyanın, ne, bundan ne, neyi kastediyorsun biraz açar mısın? bir ha, e, mesela işte an, ana dil e, hakkı diye bir hak yoktur ondan sonra bir ya, e, şey e, medeniyet dili <gülüyor> ben söylemi evet ondan sonra e, ya bunu bu gibi söylemler aslında Esmiyoruz biz hani öyle bir niyetimiz yok tavrı var ya ama bir yandan da gayet de asimile etmeye doğru aslında toplumu yekpare o cumhuriyet dönemi zihniyetinin hiç değişmediği bir şekilde aynı e, potada aynı eritme e, insanları derdi. E, aslında e, gayet de Avrupa'da da bugünlerde işte birçok insan arasında geçerli yani bu konuya kafa yoran işte bu konunun uzmanı olarak e, ortada dolaşan Ve bunu da e, hani muhafazakarlık e, kendilerine sıfatını yakıştırmadan yapıyorlar aslında. Hani ne, kimin ne olduğu belli olsa aslında iyi olacak. Çünkü e, Avrupa'da benim e, gözlemlediğim kadarıyla bu konferansta e, artık e, dil hakkına yönelik, yani sadece ana dil hakkı değil genelde dil hakkına yönelik tartışmalar göçmenlere doğru E, sirayet et, geçmiş vaziyette yani e, Avrupa'nın tartışması artık etnik grupların işte azınlıkların dil hakkı değil o konu çözümsüz böyle devletlerin kendi e, aralarında işte kendi içlerinde yaşadıkları bir hikaye olarak e, don, derin dondurucuda yani patlamıyor çatlamıyor işte Avrupa'da işte e, bask sorunu vardı e, son kalan bu anlamda yakıcı sorun o da işte kendince bir çözüme girdi Yani baskıların da aşırı milliyetçi ve dillerini sahiplenici tavrıyla bir şey bulunmadı zaten. Yani bu anlamda yani bir yol bulunmadı. Yani i̇nsanlar birbirini öldürmüyorsa tamam orada işte dursun gibi bir şey oldu. Peki sizin... Şimdi <gülüyor> tamamen göçmenlere yönelik tartışılıyor evet. bu haklar. Ben deminki konuda bir ufak şey evet. daha sormak istiyorum. Yani bir insanın... Doğduğu andan itibaren duyduğu ilk ve belki de tek sesi, sesler dizisini, dizilimini, yani ana dilini kullanmanın bir hak olmadığını iddia eden bir akım mı var demek istiyorsun? E, Valla şöyle bir akım var. Yani e, e, bir... bir o... Bu sizin söylediğiniz bir şekilde bakmamaya çalışıyor tabii insanlar. Bunu söylediğiniz zaman hakikaten de bunun bir hak olduğu aslında gayet insanın kafasına açık ve net olarak oturmaya başlıyor aslında bu şekilde açıkladığınızda. Hat Ama öyle olmuyor. Evet, hatta Şimdi, doğmadan bile yani evet. rahimde bile duyduğu sesleri anlamdırma yeteneği de var onu da belki... Sormak lazım <gülüyor> güven güverceni yani ee, dil evet. belki de doğmadan bile dünyaya gelmeden bile öğrenilmeye başlanan bir şey yani. Aslında hani çok kıymetli bir dil bilimci olan Chomsky'nin bu konuda da tabii çok enteresan da tezleri var. Evet. Orada e, dil bilimciler arasında paradigma'yı değiştirdi ve sonra da dünyayı değiştirmek için yola çıktı tabii. O, o, yani or, orayı allak bullak etti o alır. Evet, <gülüyor> evet davranış teorileriyle. Evet. Yani belki de insanın hani kendi özüne gerçekten bir, özünde bulunan bir şey ana bir anlamda. Çok enteresan bir şey bu yani bir, bir, bir, bir, bir hikaye baktığınızda. İnsanı hayvan, diye... hayvandan ayıran en önemli özellik gibi görünüyor mesela. İşte dil bu, bu bakımdan burada işte sunulan argümanlarda mesela benim dikkatimi çeken... Şöyle bir şey var, Ya yani tabii ülkelerin değişik uygulamaları var vesaire gerçekten iyi uygulamalar da var e, ümit veren. Fakat genel akım e, artık hani dil pratik bir şeydir. E, bizim iletişimimize yardım ediyor, konuyu işte fazla abartmayalım, dil hakkı diye bir şey aslında yoktur. Bunu bu kavramı adaletle e, özdeşleştirirsek işte e, resmi dil neyse o her yerde öğrenilmeli. E, çünkü o öğrenilmeden e, entegrasyon olmuyor işte şey olmuyor o, toplumla işte e, şeyler e, farklı gruplar bütünleşemiyorlar e, getolaşıyorlar onun için e, resmi dil öğrenilsin e, ana dilde işte kendi evde tabii ki olsun hani kimse ana dil aman olmasın ana dili unutun demiyor ama fiilen aslında bunu demiş oluyorsunuz çünkü okullara bu konuda işte e, kaynak ayırmak çok zor ekonomik kriz de var İşte böyle vesaire yani dolayısıyla insanlar evlerinde öğrensinler işte. Yani anne babalarıyla konuşmaları için bebeğin programları olsun vesaire. Yani bu işi aileler devralsın gibi bir yaklaşım var. Ondan sonra mesela işte bu şeylerden, bu konuyu savunanlardan işte Filip i̇şte van Parijs burada vardı mesela. işte bir keyfi filozof kendisi. İşte hem Harvard'da bulunmuş... şimdi Oxford Üniversitesi'nde ve Belçika'da çeşitli üniversitelerde ders veriyor. Ee, ve de yani <gülüyor> hak eden ben kulaklarıma inanamadım duyduğunu ve tepkilerle karşıla ya tek bir kişinin mesela düşüncesi değil bu benzer düşünceleri farklı insanlar aslında dile getiriyor bir kere ya yani bu bir haktır falan yani daha önceden mesela 2005'te de aynı konferans düzenlenmişti o zaman farklı bir yaklaşım vardı işte yani hak meselesi olarak daha hala bakılıyordu konuya. Ee, o yüzden ben hani bu, bu neden bu kadar nasıl bu kadar muhafaza e, dememin nedeni o ee, elbette ya yani bu aslında Avrupa için daha çok geçerli şimdi, şimdi Afrika'da farklı şeyler oluyor gene e, arayışlar işte devam ediyor veya e, asıl Latin Amerika'da tabi yani belki de, evet, e, şu, tabii. <gülüyor> <daha> onu söyleyecektim <gülüyor> e, ayrıca yalnız e, Latin Amerika tabii son derece önemli bir örnek ama ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de son seçimde de muhafazakar yani faşizme varacak kadar muhafazakar sağ eğilimlerin kazanmadığı da görüldü yani bir anlamda. E evet doğru aslında. Hani gene mesela şimdiki Çin'de de bir liderlik değişimi var. Çin seçimleri demiyoruz tabii ki. Öyle bir şey evet. olmadığı için. Ama orada bir liderlik değişimi yaşanıyor ve tam Amerika'nın hani arkasına gelmesi bu işin gene ilginç bir peza oluşturuyor tabii. Yani Amerika'yı politikayı ne kadar eleştirsek vesaire o kadar çok kusurlu ki yani hani gerçekten bir demokrasi değerli gibi bakmak mümkün değil bu anlamda. Ama gene de yani hani Ee, bir şekilde e, bütün dünya gözünü o seçimlere dikiyor gene de bir an çünkü gerçekten demokrasi olarak adlandırdığımız şeyin canlandığına inanıyoruz bir ya, ümit doğuyor gerçekten orada hani bir e, şey bir seçim oluyor gibi vesaire insanlara heyecanını veriyor e, tabii Obama e, çok farklı bir e, politik duruş sergileseydi belki e, Bunlardan çok daha farklı şeyler de konuşuyor olacaktık. Yani evet. bu sadece Obama için geçerli değil, işte Türkiye'de de işte AKP için geçerli vesaire. Yani hani e, bir e, po klasik politik hareket hareketçisinden, işte bahsettiğiniz e, taban hareketleri vesaire gibi bir başkaldırı değil, farklı bir politika sergilesin. Gene onların da kusurları olacaktır ama herkesin de bu kadar güç kültürüne boyun eğiyor olması hakikaten. <gülüyor> Evet Aslında. yani bunu Anlamsız belki şeyi bu süreyi de bitirmek üzereyiz ama şeyle de bitirebiliriz yani Amy Goodman da şimdi asıl hareketlerin halk hareketlerinin örgütlenmiş halk hareketlerinin başlama zamanı diyor Obama'ya politikalarını yaptırtmak değiştirmek için halk yararına olan halkın lehine çalışanların finan politikaları ve şey diye bitiriyor yazısını Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı dünyadaki en güçlü insandır, kişidir. Ama ondan daha güçlü bir şey var. O da örgütlenmiş halk diyor. Tabii yani ve şimdi hani birazcık da gülerek bitirelim iyimser bir havada. <gülüyor> şeyde dal dalla evet. biliyorsunuz yeni dalla yeni ne dalla evet başladı <gülüyor> orada işte bir şey çevreci akım dedim <gülüyor> öyle mi Aa, evet, evet. ya yani orada yeni ben de bunu Macaristan'da öğrendim çünkü Macaristan'da gösterime girmiş ve sanırım Türkiye'de de girecek işte artık dalla <gülüyor> ailemiz neydi onları unuttum ben şimdi Ceren oğlu falan Ceyar, evet. var Ceren oğlu gene kötü ol kötü bir şey Çevrecilere karşı son derece şey, Hinoğlu, Hint bir halde. E, fakat e, orada yeni işte şeyler, bu Bobi'nin olduğu var mesela. O da şey diyor, petrol geçmişe ait. Gelecek yenile, yenilenebilir enerjide. Öyle. Böyle de şeyler geçiyor Dallas'ta artık yani. <gülüyor> <gülüyor> e işte gördün mü? <gülüyor> Vallahi meraklı seyrederiz artık evet, Dallas'ı. Ne Hep zaman beraber. başlıyor? Ben de şimdi bu haberi aldım. Hemen soruşturmaya girişiyorum. Evet. Yakında Türkiye'de de sınırız. dalası seyredeceğiz. <gülüyor> Kavuşuyoruz. Yaşadık. Kavuşuyoruz. Peki çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Görüşmek üzere. Okay, i̇yi günler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar